İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben de Tanju. Bir kere daha 949 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere buradayız. 21. Programımızın konusu yalancılık. Evet. Çok güzel olacak. Bugün, evet bugün özel bir gün çünkü uzunca bir süredir programımızda adı geçen hatta bir kere konuk olan bir kere de konuk olmanın eşiyinden dönen Erdem Yener. E, stüdyom, sonunda Sonunda stüdyomuzda e, Kendisini az sonra stüdyoya alacağız O yüzden hemen bugünün ilk e, Şarkısını çalalım diyorum Madwey'ni dinleyeceğiz Evet benim sevdiğim bir grup Daha önce de çalmıştık Vida çalalım Vida e, çalalım o zaman <gülüyor> Peki, 2002 tarihli The End of All Things to Come Albümünden Madwey'ni dinliyoruz World So Cold Üşüdüm Yanıma Gir adlı parça When passion's lost And all the trust is gone Way too far For way too long Children crying Cast out and neglected Only in a world so cold Only in a world this cold Evet Mudvayn ile başladık Müzik İki Yarıların 21. programına dediğimiz gibi bu akşam stüdyomuzda Erdem Yener var gerçekten burada hoş geldin. Hoş bulduk ne haber? İyilik senden. İyi benden de. Ee, i̇lk önce tanıtayım mı kendisini azıcık? Tanıt var. Peki Tanıtbar. Erdem Yener 1981 doğumlu. Hayatındaki ilk ve en önemli olay Tanju ile tanışması. Yani Aynen öyle. Dönüm noktası o diyebiliriz. Başka bir şey var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> bir öncesi var bir sonrası var Tan Tanju Eren var ee, Zaten sırf Tanju rica ettiği için Çağırdık yoksa <gülüyor> Biz bir süredir programda Senden bahsediyoruz ee, Haberin var mı? Tanju vurmaktan vazgeçer misin lütfen <gülüyor> Bir süredir benden bahsettiğiniz Evet öyle bir şey duydum açıkçası ee, Bir atıp tutmalar var galiba Ben bir şekilde bundan rahatsızım esasen Yani kendisini e, şahsen tanıyorum Çok da severim e, hayatımda da bir dönüm noktası Olmuştur kendisiyle tanışmam Ama bazı şeyler çok çirkin Yüray. Öyle mi? Bazı şeyler çok çirkin Bugün bu rahatsızlığıma bir şekilde ortadan Kaldırmak için buradayım çok güzel. Ben mümkün olduğunca tarafsız olmaya çalışacağım tabii. E... Ben de <gülüyor> <gülüyor> Güzel Peki Nereden başlayalım? Bence ben... başından başlayalım <gülüyor> Çok iyi düşündünüz Bugünün konusundan başlayalım yani. Bugünün konusu yalancılık Evet Tövbe. Sakın yanlış anlama sen, sen buradasın diye değil yani. <gülüyor> ya şimdi ben bir şeye takıldım da e, konu yalancılık e, yapılsın diye o yüzden söyledim. Konuları genelde ben seçiyorum ilk defa senden konu evet. talebi geldi. Çünkü e, şöyle çevremize bakıyorum e, ve görüyorum ki her şey yalan. Yani Ben, bu, ben geçen ben... hafta endüstri arkeolojisinden bahsettim diye yapmıyorsun değil <gülüyor> Hayır mesela şöyle yani her şey yalan deyince arabesk anlamda değil. Her şey bu dünya yalan öyle değil. Gerçekten çevrede gördüğüm her şey yalan. Yani herkes yalan söylüyor. Ki benim için çok önemli olan yani dünya için de çok önemli olan bir konuya değinmek istiyorum. Geçenlerde bir tane portakal suyu aldım. Üzerinde %100 portakal suyu yazıyor. Kocaman. Arkasını çevirdim. Arkasında şöyle yazıyor. Doğalı özdeş portakal araması, <gülüyor> su, katkı maddeleri. Yani içinde gerçekten portakal suyu yüzdesi sıfır. Hiç yok. <gülüyor> Ama üzerinde yüzde yüz portakal suyu yazıyor. Hani dedim acaba bunun içinde sadece portakal suyuna benzer bir şey var. Elma suyu yok mesela. Onu mu demeye çalışıyorlar? Ama öyle de değil anladığım kadarıyla. Portakala benzetmeye O bence başlı. bir tahmin. Yani... Abi bu ne? Abi yüzde yüz portakal suyu. Niye? İşte üzerinde portakal resmi var. Bence öyle bir niyet. Yani öyle bir şey. Olabilir. Hukuki olarak evet, öyle bir açık bırakmış olabilirler. Evet. Yani ama yani bakıyorum mesela diyor ki bir tane margarin alıyorsun üzerinde tereyağı tadında diyor. Şimdi yiyorum bir de tereyağı yiyorum birbirinden tamamen ayrı şeyler. Şimdi nasıl tereyağı tadında olabilir? Tereyağı tadında olsa zaten tereyağı olur. O da belki şey olabilir onu da hani insanlara hani bir açık bırakmak adına hani buradan e, tüm margarincilerin hani sözler sahibi gibi olmaması ha, hani hak verme, hak geçmemesi adına hani tereyağ tadında ya o kadar böyle yumuşak ki tereyağ tadında ha, güzel anlamında yani. o o manada olabilir, olabilir. mesela hani abi abi, yağ abi. gibi gidiyor be her ha. şeyi Tanja abi tereyağ tadında adamsın mesela ha. Öyle bir şey de olabilir. Aa, güzel yani, olabilir. O... Müzik iki aradır. Göğlesi kalp ve adında Ki şeyden bahsetmeyeyim bile yani politikacıların yalan söylemesinden, Ona gazetelerin evet. yalan oh. söylemesinden, oh. televizyondaki haberlerin yalan olmasından. Oralara hiç girmeyeyim. Televizyondaki isterim. haberler demişken bugün bana mail yoluyla gelmiş müthiş bir haber paylaşmak istiyorum. Fox TV Amerika'da yayınlamış Almanya'da yapılan bir çalışmaya göre günde 10 dakika kadın göğsüne bakmak erkek sağlığına iyiymiş kalp krizi riskini azaltıyormuş. Bu 10 dakikayla sınırlı mı? Daha fazla bakalım mı? Mi, mi, minimum 10 dakika diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kalp krizi riskini azaltıyormuş. Kan basıncını düşürüyormuş. Abi sen mesela e, hepimizden büyüksün. Ama hepimizden e, bedenen daha dinçsin. Bunun nedeni bu olabilir mi? Öyle tamam, değil ben değil mi? sadece kadın göğsüne bakıyorum. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Fakat araştırmalarım bu konuda e, Amerika'da ben 8 yıl tahsil yaptım. Araştırmalarım <gülüyor> gösteriyor ki Kadın vücudunun başka bölgelerine bakmak da insana yararlı. Ha, hı. Bu yeni bilgi abi. Ben yani kendim de denedim açıkçası. Neyse isterseniz e, şeye geçelim. E, Erdem Yener'e dönelim mi? Erdem Yener'e dönelim. Mesela ben zaten ona dönmüş duruyorum. Ben, ben de Erdem Yener'e dönük <gülüyor> <tenlik> oturuyorum. <gülüyor> tamam. Şu an stüdyoda Erdem Yener ikimizin tam ortasında. Ee, Arada kaldım. Biz bir anket yaptık. Anketten haberin var mı? Anketten haberim var. Şey, bu programa kim katılsın? Kim katılsın az ya da programda en çok ne duymak istersiniz diye. Normalde bu hafta olması gereken bir aktivite var. Açık Radyo'nun genel renksel dinleyici destek haftası organizasyonu. Özel yayınlar yapılıyor. Düzenli programlarda o haftaya özel bir takım atraksiyonlar yapıyorlar. Biz de tabii Açık Radyo'nun çok önemli programlarından bir tanesi olduğumuz için geri kalmayalım dedik. Ve dinleyicilerimize sormaya karar verdik. Hangisini duymak istersin diye. Ee, konuk seçeneği 3 taneydi. Ee, biri Teoman. Biri daha önce konuk aldığımız iki olağanüstü modacı Hasan Ali Polat ve e, Mehmet Ozman. E, biri de Erdem Yener'di seçeneklerin. Onun dışında e, programın bensiz sunulması, e, Feryal'in e, programa <gülüyor> daha çok dahil olması gibi seçenekler var. Bu arada programın bensiz sunulmasına oy veren var. Ona ayrıca geleceğim diye. <gülüyor> Bunu IP numaralarından görebiliyor muyuz? Ki <gülüyor> Tabii ki hepsinin adreslerini tespit ettik de. E, Erdem <gülüyor> Yener hep beraber gidiyoruz. en yakın rakibi olan Teoman'a... E, İki kat oy almak e, şeklinde bir fark, at. fark atmış durumda. Valla Teoman hastası olduğumuz bir abi e, fark atmış olmak gurur verici. Seyircilerimize teşekkür ediyoruz o zaman buradan. Şimdi güzel kısmına geliyorum. Hı -hı. Biz Erdem Yener'i dinleyicinin sözünü dinledik. Bu dinleyici destek haftası programına çağırdık. Açık radyo gel gelelim dinleyici destek haftasını bir hafta erteledi. O yüzden alelade bir programa konuk olmuş bulunuyorsun Hayır Erdem Hiç geldiyse değil. artık alelade olmaktan çıkmış demektir. Aha. Sizin programınızın herhangi bir programınızın alelade olması zaten söz konusu değil. Ah kardeşim ya. Şu anda ben üstümü çıkarayım. Ben <gülüyor> Peki çalalım mı bir şeyler? Çalalım bir şeyler. Müzik diye düşünüyorum. Çok iyi düşündünüz. <gülüyor> Bundan birkaç hafta önce olağanüstü insan Feryal Kabil'in sağ olsun ee, ve Songül Hanım'ın tabii ki bize verdiği harika bir albümden bir şarkı getirdim ben. Japon caz piyanisti Hiromi Uehara'nın Hiromi Sonic Bloom diye bir grubu var. Aslında Hiromi Trio diye üç kişilik bir grupken daha sonra David Fuzinski'nin. Evet. David Fuzinski'nin de katılmasıyla dört kişilik Hiromi Sonic Bloom'a dönüşüyor grup. Onların 2007'de çıkarttığı Time Control diye bir albüm var. İçerideki şarkıların hepsi zamanla ilgili. Hatta çok başarılı bir şarkı var. Tabii ki onu getirmedim de. vücut saati gerçek saate karşı diye jet lag -like şarkısı var. Nefismiş. İlginç ama. Olağanüstü. Bu dinleyeceğimiz şarkının adı The Timeout. İlk kısmı progressive rock tadlarında böyle gitarlar, baslar, unisonlar falan. Ortasında bir şey oluyor. Müthiş bir böyle funk havalı şeylere geçiyor, caz havalarına geçiyor. Çok güzel şarkı. E o zaman Haydn. Peki o zaman Hiromi Sonic Bloom time out. Hiromi's Sonic Bloom Time Out dinledik. Nasıl güzel değil mi? Nefis. Çok güzel şarkı. Olağanüstü. Evet, kızın kendisi de bu Japon çizgi filmlerinde bulunan karakterler gibi. Devamlı saçının rengi değişiyor. <gülüyor> Çalarken <gülüyor> yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Gayet iyi bir şey var yani. Enerjisi. Aurası. Aura. Oh yeah. ee, müthiş bir albüm. Herkese tavsiye ediyorum. 2007 tarihli Time Control tekrar söyleyeyim. Şimdi birazdan Erdem Yener çalacağız. Erdem Yener çalacağımıza göre albümdeki besteleri kimin yaptığı meselesini masaya yatıralım. Burada e küçük bir masamız işte, var. Evet. Erdem buradayken işte her şey ortaya dökülsün diyorum. Şimdi işin eveliyatında sanıyorum şöyle bir iddia var. Benim bütün şarkıları Tanju Eren'den arakladım. Tanju albümünü de. yaparken senin de stüdyoda takıldığın hı hı. ve Tanju'nun yaptığı bestelerden 10 tane miydi? Şimdi buradayım abi. Yüzüme söyle. Arakladım mı abi? Yani şimdi albümün kapağında benim resmim var Abi tamam. al albümün kapağında Merdiven ve bir tane Converse var Tamam ben hep Converse <gülüyor> giymiyor muyum? <gülüyor> Evin birinci katlı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Pardon, Merdivenden çıkmıyor olayım. muyum? Bunlar hepsi Kanıt tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben e, Herhalde çözdük mevzuyu Besteler Tanju <gülüyor> Ben 99 e, yılından itibaren e, aktif e, müzik hayatına başladım. 2003 yılında İstanbul'a geldiğimde Tanjören Asistanlığı'nı yapmaya başladım. Ve Kedi Müzik'te e, abilerimin ne yapıyorlarsa işte bir şekilde onlara dahil olmaya başladım. Ki çok da büyük bir şanstır hakikaten. E, e, Halihazırda yalancılık konseptinizin dışına çıkıp çok e, ciddi gerçeklerden bahsedeyim ki... E, bir şekilde çalıyorsun işte yeteneğin vardır falan filan bir şey bir şey bir takım şarkılar yapıyorsundur ama hakikaten sana bir işin nasıl gerçekten hayata geçirebileceğini öğreten e, ustalarım vardır ki müzik de birçok sanat dalı gibi bence akademik e, eğitimin dışında usta çırak ilişkisiyle e, mümkün olabileceği bir iştir. Benim de bu işlerde ustam Tanju Erendi hakkını vermek lazım. E, ha, şımart, ama ama bir... sanılanın <gülüyor> aksine bestelerin hepsi benim. <gülüyor> Sen Onu, bir sence. Ben ondan sonra kaç bölüm buradan program yapacağım bu adam? <gülüyor> Dolayısıyla beraber e, yaptığımız e, Kirli isimli albümüm de 2008'de e, piyasaya çıkmıştı. O zamandan bu zamana da bir takım sağlık problemleri oldu. Hatırlıyor musun abi? Ben tam sahaya ineceğiz, konser vereceğim, düşüp ayağımı kırpıştım falan evet. filan. Evet. Ondan sonra bu... E, ...albüm işleri birazcık e, yavaşladı falan... ...hayatımızda zaten birazcık oyunculuk vardı... ...onlar işte ön plana çıktı... ...bu sıralarda bir... E, ...GSM operatörünün... E, ...reklam yüzü olarak hayatıma devam ediyorum... ...ama hayatımın... E, Öğreti anlamında en güzel öğreti anlamında değil, sadece öyle, öyle sınırlayamayız. Bizim başka bir aile ilişkimiz e, hala var olmakla beraber beraber yaşadığımız bir dönem var. Hani o, o dönem çok özeldir. Onda Tanjör'e ne borçluyum? Bugün de burada olmaktan dolayı son derece memnunum. Bunlar yalan değil. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bir üç yıl kadar, e, yani düşün. Şöyle bir ortam, e, günün herhangi bir saati e, aşağı kata inip full bir stüdyoda kayıt yap. Eğlen. Evet. Ondan sonra e, biz e, bilmem radyoda söylenmesinde bir sakınca var mı? Çeşitli e, alkollü içecekler tükettik. Evet. E, hatta bir dönem e, sponsorluk almaya çalıştık. Biz, <gülüyor> biz bunları zaten içiyoruz bari. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bari para vermeyeyim. Ondan sonra e, Ama yani hatta... böyle bir dönemin bu kadar üretken çıkması müthiş. Yani ama yani günde ama... 18 saat müzik yapıyorduk. Yani, yani bu sürede sen bir albüm Aylar öyle geçti abi. Tanju bir albüm çıkarttı. Evet. Ee, bir de Underground projeniz var. Evet. evet un... Kuduz Band. Hmm, bunu... Ya ben çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Kuduz Band'ı ya ben ile senelerdir beraber çaldığım ve çok iyi arkadaş olduğum zaten biliyorum. senle de birkaç hmm. senedir tanışıyoruz. Hmm. Dilediğim sıklıkla görüşemesek de evet. iyi biliyorum ama... Sadece Aslında, birilerine göstermek için internette Kuduzbent'le ilgili bir takım arabalar yaptığın zaman <gülüyor> müthiş bir talep var <gülüyor> bandın daha yaygın olması için. <gülüyor> o konuda benim söyleyeceğim bir şey var. Ee, bizim Kuduzbent'le hiçbir alakamız yok. Erdem'in hmm. de benim de hiçbir alakamız yok. Yoktur. Birileri bizim ismimizi kullanarak bize öyle e, karalama adına tabii, tabii. Aynen öyle. E, öyle bir site yapmışlar. Hatta e, bir takım insanlar da... E, bazı internet sitelerinde benim adımı vererek işte böyle büyük bir müzisyen nasıl olur da böyle şeyler yapar diye ee, hazır konumuz yalancılıkken e, bunu da buradan ifşa etmek isterim. Evet çok ayıp. Olacak olacak şey değil yani bir, öyle bir şey yapma bunu aklımızdan bile geçmez. Yani. Bunu bunu yapmayın. Bunu, bunu yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman düzeltiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kuduz Bent'le bir alakanız yok. Yeah. Programın tam yarısına geldik. Ee, bir hatırlatma yapayım. Bizim programımızın bir Blogu var müzikikiayrılır.tumblr.com Bize hem oradan ulaşabiliyorsunuz hem bütün programları takip edebiliyorsunuz. Bir de e-mail adresimiz var müzikikiayrılır.gmail.com Önümüzdeki yarım saat boyunca o e-mail'ları da kontrol ediyor olacağız. O yüzden <gülüyor> o programı ben yapsaydım Erdem Yener'e asıl <gülüyor> ne biçim sorular sorardım gibi düşünceleriniz varsa yazın oraya. Bizim Bakalım, şey, şeyimiz var mı programımızın Twitter'ı? Programın Twitter'ı yok. Senin mi var? Benim şahsi Twitter'ım var. Sana mention yapabilirler. takipçilerin. Bana ]çilerin. mention yapabilirler. Güray Oskay'ım ben. Twitter.com e, slash Gürayoskay. Aynen öyle. Bir de ben Twitter, Twitter için beste e, tamam. o, bir beste yaptım. Bir beste yaptım Twitter için. Tweetine tweetine tweetine bandım <gülüyor> diye de ismini koydum. Teşekkür ederim. Allah'ın üstü doğru. Benim e, istersen hadi şu kirli albümünden güzel bir parça alalım. Peki. Ee, kirli albümden üçüncü kere çalıyoruz Evet Seviyoruz çalıyoruz kardeşim Vallahi teşekkür ederiz ee, Benim e, albümde en sevdiğim parçalardan biri bu Adı Uyu Benim ee, en sevdiğim bu değil Ama zaten albümlerde en sevdiğim parçaları çalmamak gibi Saçma sapan da bir uyum var yani. <gülüyor> ee, yapıma, Yapım aşamasını da gayet iyi bildiğim için Nereden nereye geldiğini de daha çok iyi bildiğim için evet. ee, Bana çok iyi geliyor bunu dinlemek ben Olay stüdyoda işte. sizi yalnız bırakayım mı? Yok biz zaten 3 <gülüyor> yıl beraber yaşadık. <gülüyor> Peki o zaman Erdem Yener'in Kirli isimli albümünden Uyu isimli şarkıyı dinliyoruz. Peki. Sarkı. Sizin de kullandıklarınıza sağlık. Sizin de ellerinize sağlık. Allah. Şimdi ben bir şeye takıldım. Şunu merak ediyorum. Nedir abi? Benim bir dijital uydu alıcı kutum var. Kutu? Evet. Bu kutunda iki seçeneği var. İsterseniz upgrade oluyorsunuz. Ve yayını kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra... Sizli bizli mi yapıyoruz bunu hep? E, oradan öyle söylüyorlar da <gülüyor> Peki. Neyse e, ben on, o upgrade de değilim Normal sıradan kutu benimki Alçak gönüllü bir insan oldu Evet şimdi bir filme giriyoruz Filmin başlangıcında diyor ki e, Upgrade kutu sahipleri Bu filmi isterseniz orijinal dilinde ve alt yazılı olarak seyredebilirsiniz İstediğiniz yerde kayıt, kayıt düğmesine basabilirsiniz falan filan yani o upgrade olan insanlarla bir konuşma geçiyor karşılıklı. Fakat ben şunu merak ediyorum. Zaten o upgrade kutuyu aldığımız zaman yapacağımız ilk iş acaba bu, bu kutu neler yapıyor diye bakmaktır. Dolayısıyla her filmden önce hatırlatılması ya e, upgrade kutu almıştır ama Bunlar herhalde aptaldır. Unutmuş olabilirler bir satırlatalım olabilir. Ya, ya da, da direkt olarak onlardan, onlarla konuşuyormuş gibi yapıp evet. bize sizin olsaydı bakın bunları yapabilirdiniz. Tabii, aynen öyle. Sen de alsaydın şimdi biz gibi kaydediyor olurdu. E, peki madem öyle o zaman niye direkt şey demiyorlar? Ne senin kutun yok mu? Bak sen bunları yapamıyorsun. Daha samimi yalancılık dışı bir şey olmaz mı? Doğru söylüyorsun. Ya? Ya. Yetkililerden talep ediyorum. Aa ne zamandır girmediğimiz bir köşemiz. Evet. Yetkililerden talep etmek mi? Ee, öyle bir köşemiz mi öyle var? Öyle bir köşemiz var. İstediğimizi talep edebiliyoruz. İstediğin yetkiliden. Yetkili tanımlamak zorunda bile değilsin. Yetkililerden talep ediyorum. Gerekeni yapın. Tabii. Varsa öyle bir talebin program içinde alabilirsin. Tabii biz artık mesela geçenlerde şeyi talep ettik. Ee, bu megabyte, terabyte artık gittikçe şey oldu ya. Öyle bir e, hard disk yapılsın ki bunun koca byte olsun. <gülüyor> <gülüyor> Olan Olağanüstü insan Feryal Kabil'in icat ettiği bir köşedir Eee bir, bir Şimdi başka... böyle bir soğuk bir sessizlik oldu bir an Ben Erdem Yener ve müzik ikiye ayrılır konusuna bir kere daha geri dönmek istiyorum Çünkü hala daha ikna olmuş değilim bazı konularda Şimdi, şimdi tabii... bizim program üzerinden böyle bir rant elde etme şüphem var Nereden geldi diyeceksin Geçenlerde ekşi sözlük okuyorum. Şimdi Erdem Yener gelecek ya hakkındaki her şeyi araştıralım. Orada ne yazmış, burada ne yazmış. Ne görsen beğenirsin? Erdem Yener ikiye ayrılır. Bak. de. Evet. Aha. Şimdi bak hiç bilmiyormuş havaları görüyor musunuz? Hiç alaka, ne alaka falan ee, Şöyle ikiye ayrılıyor. Sakallı ve sakalsız olarak ikiye ayrıldığını iddia ediyorlar. Evet. <gülüyor> Vallahi evet. öyle bir <gülüyor> <gülüyor> ne yalan söyleyeyim doğru. Sakallı ve sakalsız ikiye ayrılmak çok enteresan bir hissiyatmış. Ee, bunu sadece e, televizyon izleyen insanlar değil hakikaten benim ailemin içinde de yaşayanlar var. Mesela işte normal günlük hayatımızda yaşıyoruz. Ben abimle beraber yaşıyorum. Ee, bir gün reklam çekimi zamanı geliyor ve ben sakallarımı kesiyorum. Abim o gün içerisinde beni evde gördüğünde bir süre yüzüme bakamıyor. Ya Lan çıplak diyor. gibi oluyor. Tabii böyle bir, bir, bir an böyle bir şey yaşıyor. Ee, sakallı ve sakalsız ikiye ayrılmak e, benim bazen mutlu olduğum bir şey. Bazen mutsuz olduğum bir şey. Ama netice itibariyle işin içinde eğer oyunculuk varsa... ...gerçek kimlikle oyuncu kimliği birbirinden ayırmanın e, kolay yollarından biri olduğu için çoğunlukla işime geliyor. Çünkü ben e, sakalım olsun, küpem olsun, sahneye de çıkayım, gitarımı da çalayım da diyorum Çekim ya Çekim gününün yandan. akşamı konserim varsa ne yapıyorsun? Ikınarak sakalları hızlı uzatma Vallahi... gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Akşam konser <gülüyor> mi? merak ediyorum. Şimdi söyle sen söyleyince e, aklıma geldi. E, oyuncu kimlikle gerçek kimliği aslında halkımız da çok güzel ayırıyor birbirinden. Mesela bir dizide e, işte karısı tarafından boynuzlanan bir kişiye sokakta yürürken o senin neler oluyor hiç haberin yok diyenler var. Evet. Çok güzel ayırmıyorlarmış. Yani. <gülüyor> ironi ben orada ironi, ironi yaptım. Kinaya şey ettim. Elin Teşbih. Teşbih size <gülüyor> Peki programımızın bir köşesi daha var. Ona geçelim. Kış köşesi. Kış, kış köşesi. Evet. Böyle, hava soğukken güzel sıcak şarkılar çalıyoruz. Bugünkü kış köşesi konuğumuz Blues Brothers Band. Ee, normalde bu kadar çok bilindik şeyler çalmamaya özen gösteriyoruz bu köşede ama e, iddialıyım Blues Brothers Band'in hemen hemen hiç bilinmeyen bir albümünü getirdim 1992'de yani James British'ü öldükten 10 sene sonra Çıkarttıkları bir albüm var Red White and Blues diye Albümde Dan Aykroyd bile Konuk sanatçı Vokalleri Larry Thurston yapıyor Montreux Jazz Montra Jazz Festivalinde Vokal yapan Eddie Floyd bir iki şarkıda Sadece eşlik etmiş Acayip eğlenceli bir şarkı var Blues çalarken zengin olup Böyle kocaman bir eve taşınıp böyle klimalar, mlimalar olunca bütün blues yeteneğini kaybeden adamın anlatıldığı "Can't Play the Blues in an Air Conditioned Room" diye bir. Biraz önce sen <gülüyor> bir şarkı hiç vardı. bilinmeyen dedin ya, birden kafamda bir şimşek çaktı. Ee, hemen matematik köşesi yapacağım, çok hızlı bir şekilde. <gülüyor> Üç. Ee, hiç hiç çözülmeyen denklem hangisidir? Hiç bilinmeyen denklem. Bravo. Çok teşekkür ederim. İsterseniz parça çalalım. <gülüyor> Peki. Daha devam etmeli bu konuda. I can't play the blues in an air-conditioned room. All my life I had to struggle. I paid some heavy dues. Squeaking out a living. Playing these here blues. One day my music made me a millionaire. I bought a big old mansion with central heat. Now, now I got more money than I know how to use. Got everything a man could want, but I ain't got no blues. Success for me can only lead to my impending doom. 'Cause I can't play the blues in an air-conditioned room. Ooh. in that game naturally the start I have to hire a mean old woman just to break my heart Now my life's too easy I think I'm getting soft. I used to play the blues all day but now I just play gone. Now all my fame is rearranged My life is changing too Because I can't play the blues in an air-conditioned room You know what I'm saying It's kind of hard to play the blues so. Might think I'm strange But first thing in the morning I'm gonna make a change I'll throw away my money I'll move back to that shack <laughs> Do whatever I gotta do To get that uh, feeling back I know I'll be feeling better With nothing left to lose When times are bad The less I had The better I played the blues I'm by myself some Tokyo wine And howl at the moon Cause I can't play the blues In an air-conditioned room If I should die tomorrow Riding on my tomb The Blues Brothers Band'in Red White and Blues albümünden Can't Play the Blues in an Air Conditioned Room dinledik. Böyle tutuk tutuk konuşuyorum. Çünkü bir yandan Erdem Yener için gelmiş. E-mail var mı? Ona bakıyorum. Kötü maili de var. Yok. Gelmemiş. <gülüyor> o zaman... Ayaküstü öbür köşeye de girelim mi? Tabii. Peki. Geçen hafta başladığımız bir köşemiz var. Feryal Kabille haftanın sözü. Ee, çok Yoğun bir hafta geçtiği için yine jingle yapamadık. O yüzden ben ağzımla yapacağım. Geçen hafta kullandığım çanın aynısı değil. O yüzden aynı tadı vermeyebilir bu haftaki ama. işte deneyelim. Ee, çok da bu bölüm şey aldı yani. Tabii tabii. Baya mail geldi, telefon geldi. Kesinlikle. Başlıyorum ben. Başlayayım mı? Başlayayım. O zaman ben jinglınızı yapıyorum. Feryal Kabil'le haftanın sözü. <gülüyor> Feryalcığım e, bana film getireceğim demiştin. E, istersen haftaya getir. Tamam getiririm. Söz mü? Söz. Feryal Kahille haftanın sözü. Olağanüstü işte oldu gerçekten. Yalnız çan yok bu çan olmaz ya. Yani. Evet, bu çanla olmayacak. Bir önceki çan da bir şey onun bir enerji Bir, bir önceki çan çanta da keklik. İdi. Programı da çanını yapıyoruz ama. Evet anlıyorum. <gülüyor> Neyse. Eee yalancılıkla ilgili notlarınızdan devam edelim isterseniz. Ee, yalancılıkla ilgili aslında ben e, bir sürü şey söyleyecektim. Buraya da çok not aldım. E, ama bunların hepsine... Enteresan bir ses geliyor. Ee, benden değil, benden değil. <gülüyor> Hadi bakalım. Matkaplı sesi. Şimdi... E... Yalancılıkla ilgili bir özet bir şey söylemek istiyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla insanlar işlerinden geleni değil de e, duruma uygun olanı söyledikleri zaman Türk Hava olmuyor. Ee, radyo içinde bir takım olaylar oluyor. Ee, evet. Ya San sanırım e, hayranları Erdem Yener burada kaçırmaya çalışıyorlar, Matkaplar çekmişler. Ya da dışarıda tutsunamıyor <gülüyor> oluyor, bizim haberimiz yok. Şu anda altı kesiyorlar dairesi şeklinde. Birazdan diye olacağım. <gülüyor> Sen devam et. Ben Yani işte e, aslında tadım kaçtı. Şarkı mı çalalım? Şarkı ya. çalalım. Ya da Erdem Yener e, bize e, gerçekten zenci olmadığını kanıtlasın. Ha, o da olacak. Tamam. Ee, neden zenci değilim? Şimdi bununla ilgili e, ben zamanında da e, bu, bu konuyla ilgili birazcık şüpheye düştüm esasen. E, ben zenci miyim diye. Ben zenci miyim diye şey ama mesela bu konuda Tanju abimin çok büyük çalışmaları oldu. Senin zenci olup olmaman konusu üzerine. Evet. Evet. Kendisi bayağı emek verdi. Çünkü ben bir zamanımı acaba öyle miyim diye geçirdim hakikaten. Ama Tanju abi sonra beni ikna etti. Ben de vazgeçtim. Evet. Ha, hakikaten değilmişsin. <gülüyor> Erdem Amerika'da geçirdiği yıllarda Güney eyaletlerine gidiyor ee, ve zenci müzisyenlerle e, takılmak istiyor. Fakat e, zenci müzisyenler yanına almıyorlar Erdem'i. E, çünkü e, onlar zenci müzisyenlerle çalmak istiyorlar. Erdem de o sırada içine bir kurt düşüyor. Acaba diyor ben zenci değil miyim onun için mi beni yanlarına almıyorlar. <gülüyor> Orada ama telefon açtı abi dedi e, bu zenciler beni yanına almıyor. Be, ben de çalmak istemiyorlar. Kontörlü telefonlar. Dedim. Ondan sonra e, ben de dedim fark etmiş olabilirler dedim. Ya bu zenciler dedim bazısı çok akıllıdır. İnsana bakınca zenci olmadığını şıp diye anlar dedim. <gülüyor> Ondan sonra Erdem Türkiye'ye geri döndü. Ama sonra beraber Güney Amerika seyahatiniz var. Tabii. Bizim tabii. programın dördüncü bölümünde anlatmıştık değil mi? Evet. Peru, evet. Peru. Peru, Peru. Peru Güney Amerika'da değil mi? İşte Peru diyoruz. <gülüyor> biz ne dedik? De şey. Peki biz şarkı çalalım bir tane daha. Çalalım bakalım. Sizin getirdiğiniz şarkı siz anons edin isterseniz. Heh bak çok da uygun düştü. Biz e, Peru'ya niye gitmiştik? UFO Uza, uzaylılarla iletişim iletişime geçmek için. için. Aynen öyle. Evet. Fakat geçemedik. Ya? E, yani bizim orada bulunduğumuz sırada hiçbir UFO inişi gerçekleşmedi. Kalkışı da gerçekleşmedi tabii doğal olarak. Mevsimi değilmiş. Bilmiyorum oradaki yerler e, bir şeyler anlattılar bize elkol hareketlerinden ben şunu anlayabildim abi burada UFO yok <gülüyor> herhalde öyle dediler <gülüyor> ya da tamamen farklı bir şey söylediler ben o kadar anlayabildim <gülüyor> neyse e... buradan ilham alıp beste yaptı tabii, tabii tabii burada UFO burada UFO yok e, cümlesi Tanja abi o zaman çok gerçekten derinden etkilemişti orada UFO olmadığını anladığı zaman o kadar çok işlenmişti ki. O günü çok iyi hatırlıyorum. Saatlerce ağlamıştık. Evet. Çalacağımız şeyle ne alakası ee, Şimdi çalacağımız parçanın e, mimarları UFO grubu. O. evet. Ya işte <gülüyor> oradan, oradan, oradan da buraya nasıl bağladığımı <gülüyor> gördünüz. Evet. Ne Unidentified. flying <gülüyor> Unidentified. Söylemesi zor şu anda. İngiliz rock grubu UFO. Evet. No heavy petting. Yani hayvanlığınızı çok fazla sevmeyin adlı e, albümden. Can you roll her? Evet efendim. Ufo dinledik. Can you roll her? Evet. Şunu kaydırabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, biraz önce şarkı sırasında Erdem'le konuşuyorduk. Erdem'in e, hayatının çok büyük bölümünü e, Adana kebap yiyerek geçirmesi ve şu anda kolektörünün... E, efendim? Kendi adına mı? Kendi adına yatalım canım. Yani başkasının <gülüyor> adında kebap yemek saçma. Doğru. Aslında güzel bir şey, yani mesela ben kebapları yiyorum, <gülüyor> diyorlar ki abi yeme bu kadar e, kolesterol, tamam ben kendi adıma yemiyorum, ben güray için yiyorum. Böyle... Onun onu kolesterolü. Neyse oradan yola çıktık. Kolesterolü boynuna. <gülüyor> <gülüyor> e, oradan yola çıktık, ben dedim ki bir yemek köşesi yapayım, ne zamandır yapmıyorum. E, su aygırı şiş kebap anlatacağım. <gülüyor> en sevdiğimiz. Hayvanseverler radyo alevli oklarla saldıracak. Evet dinliyorum. Şimdi e, orta boy e, bir su aygırı alıyoruz. Bunu yıkıyoruz, temizliyoruz. E, canlı olarak tutuyoruz. Sütten yeni kesilmiş. Evet birkaç gün. Ondan bir sonra efendim, kıymayı alıyoruz. E, soğanlar, e, şişe geçiriyoruz. Gayet güzel kızartıyoruz. E, yiyoruz. Su aygırını e, e, bu konuya karıştırmıyoruz. Çünkü su aygırı yenmez annen Güzelmiş. Eee, cevap konusunda söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü sen benden e, bu konuda çok daha e, bilgili, görgülüsün. Bilgili, görgülü ve 308 kolesterollü bir insanım evet. Vallahi kırmızı et hayatta her şeyin fazlası zarar öyle değil mi sevgili <gülüyor> tanışanım? Tabii, tabii. Kırmızı et hayatta, Sayın hayatın e, bize bahşetmiş olduğu, tabiatın bize bahşetmiş olduğu çok e, özel bir yiyecek olsa da e, bazen dikkat etmek lazım. Bunun ceremesini de bir zaman çekeceğiz. Ve çektiğimiz güne kadar da ne yapacağız? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz, evet. Maalesef böyle. Aslında kırmızı et diyorlar ama kırmızı et e, etin safalarından biri. Yani evet, mesela yani. köfte kırmızı mı? Değil, kahverengi. Hatta köfte rengi, <gülüyor> köfte rengi. Ee, çok pişirirseniz e, efendim ızgaraının siyah siyah çizgileri oluyor. Uh -huh. Kahverengi üzerine siyah çizgili et. Fasılallah, evet. Dolayısıyla kırmızı et diye genellemek bence çok doğru diye yani dinleyicilerimiz yanlış bilgilenmesin diye şey ettim. Allah'ın üstünsün her zaman gibi. Güldürürken düşündüren bir insandır her zaman. <gülüyor> Tabii. Ben günlerce düşüneceğim bunları şimdi. Peki. Bir de uyur sezerliğim vardır benim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor diyeceksiniz. Ee, Nasıl gece oluyor? yatıyorum. Ee, mesela eve hırsız mı girdi? Hop uyanıyorum ben. Seziyorum bir anda. Uyur sezerlik evet. Malum oluyor. Peki. Bir sonraki şarkıdan ben azıcık bahsedeyim. Girebilecek miyiz acaba? Gireriz gireriz. Ben, ben o şarkıdan bahsedeyim sonra veda edelim. En son çalarak çıkar gideriz. Big Bill Morganfield çalacağız. Blues hastalarının tanıyacağı, hasta olmayanların hiçbir şekilde bilmeyeceği bir adam. Şöyle, kendisi Muddy Waters'ın oğlu. Yeah. Oğullarından biri. <gülüyor> oğullarından, bildik... bildiği oğullarından biri. Buna rağmen babasıyla hiç vakit geçirmemiş. Kendisini bilmesine rağmen. Tabii tabii. Florida'da Büyük annesi. Artık hangi büyük anne bilmiyorum. İngilizce'de grandmother ya. Evet. Anne tarafım baba tarafı mı bilmiyoruz. Büyük annesi büyütmüş ee, Big Bill Morgan 1956 doğumlu. Aslında grandmother deniyor ya. Şimdi ben buraya takılıyorum. Dinliyorum. Çünkü İngilizce'de grand e, annenin annesi, babanın babası gibi bir gönderme yapmıyor. Grand dediğiniz zaman efendim büyük, kocaman. Tamam, Mesela Grand Cherokee diye zaten. bir jip var. Tamam, ben de o. büyük anne dedim zaten. Ama hani acaba bu zencilerin e, anneleri böyle geniş oluyor, şişman oluyor. Acaba grandmother dedikleri o mu? Onu ne merak hı, ediyorum. Ne kadar ırkçısınız bugün. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu şey. Bildiğimiz anneanne, babaanne. Anladım. Ince yani. Evet. Ya da nene dide. <gülüyor> Hah. Hı. Ne güzel dediniz. Ee, Big Bill Morgan acayip tarafı Muddy Waters ölene kadar müzikle ciddi şekilde hiç ilgilenmemiş olması. 83'te Muddy Waters ölünce gitar çalışmaya başlıyor. 6 sene gitar çalışıyor. Heh, sıra bana geldi diye. Artık nasıl bir travmayı yaşadıysa... ...o hiç görüşmediği babasının... ...bir blues devi olan babasının ölmesinden sonra... ...6 sene gitar çalışmış. Sonra Atlanta Center'da Lonnie Mack'le birlikte bir konser vermiş. Çok beğenilmiş ama kendisi kendi çalışını beğenmediği için... Deli gibi çalışmaya devam etmiş. Sonra da işte 5 tane olağanüstü albüm yaptı. Oradan da e, Huçi Kuçi Girl diye bir şarkı çalacağım ben. Bu 2003'te çıkarttığı Blues in the Blood albümünde yer alıyor. Güzel. Onunla veda edeceğiz. Güzel oldu. Bence güzel de mi? güzel oldu. Süper oldu. Hadi baştan bir daha yapalım <gülüyor> bu program <gülüyor> Keşke ee, peki Açık Radyo 94.9'da müzik iki ayrıların yalancılık konulu 21. bölümünün sonuna geldik bu akşam Erdem Yener gerçekten stüdyomuzdaydı ee, hakkındaki iddialara cevap verdi besteler benim dedi Hak, Hakkındaki iddiaları yalanladı Hakkındaki iddiaları yalanladı Aynen öyle ee, yedik mi hayır ee, ama <gülüyor> şimdi buradan kendisini güler yüzle uğurlayacağız zenci değilim dedi e, albüm kapandı Ama Tam... ayağın beyan ortadaki zenci <gülüyor> i̇şte, Radyo bak televizyona çağır geliyor mu? Yok, Tabii. Hemen. Aman abi, şu yüzünü orada da göster de Doğru ben. vallahi. <gülüyor> o GSM operatörü falan hep tanıdık. <gülüyor> <gülüyor> Şaka değil katıldığım tek programsınız hakikaten. Onu da Gerçekten ha. mi? Şş, doktor vallahi. Aa! Vallahi katıldığım tek programsınız. E o zaman sık sık gelirsin abi. Her zaman gelirim? Ta haftaya tamam. da bekleriz. Haftaya, Haf da haftaya açık radyo dinleyici destek e haftası çerçevesinde çok acayip bir program yapacağız. Görselliğin çok hakim olduğu bir program olacak tabii ki. Evet dans grubu olacak. E... <gülüyor> İçeriden beryemik haklı Ama... kalkası geldi. <gülüyor> ne var Ama siz dansı tarif mi edeceksiniz? Şu anda sağ elini kaldırdı Aha. ve kalçasını sola doğru kırdı evet, ta... falan. Tanju'nun benim yaptıklarımın aynısını yapın diye tarif ederek aerobik yaptırmışlığı var. Çok iyi de geri dönüşler aldık o bölüme. Evet, Ayrıca... Sizin programdan sonra 6 kilo verdim diye beni arayan oldu. <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> Bir de kısa filmimiz var. muzikikiyardim.tamlar.com'a giriyorsun. Müthiş danslarımız var orada. Ben Tanji e, stüdyo Tai Chi dersi verdiğine tanıyorum bizzat. Bana mesela kendisi Tai Chi dersi verdi. Vay. E, hiç evet. eğitim almamış ne... olmasına rağmen ben yaptım. İçten gelen bir şey, değil mi? E, kimine iyi geliyordur. Ben biraz zorlandım ama e, kendisine iyi geldi. Ama iyi geldi. O yüzden gördüğünüz gibi e, 2.20 boyunda incecik bir insanım. Ben boyuma evet. dikkat ediyorum. Doktor daha fazla uzama dedi. <gülüyor> Yediklerime dikkat etmezsem hemen bir doksana oluyorum. Ben bir yetmişte tutmak zorundayım. Yani evet. şey zor oluyordu. Bir doksana olduktan sonra tabii vücutta oturuyor. Hı -hı. Tekrar geriye Tabii dönmek, tekrar bir yetmişe düşmek. A, diyetler, diktin, diyetler çok zor iş yani. Tabii falan de, falan. O, oran buran kırışıyor bir doksandan bir yetmişe düşersen. Yani zor. Peki Erdem Yener çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ağlığınıza sağlık. E, hastasıyız kısaca. Peki görüşmek üzere o zaman. Biz şimdi size Big Bill Morgan veda ediyoruz. Hucu Uçuk Küçükör. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya hatırlıyor musun ben sana üst kattan e, bilgisayarla biramız var mı yok mu diye soruyordum. Abi bizim MySpace'den yaptığımız Atışmalar. One, two kisses And my I want your Don't need a room full of women to satisfy me. Okay. All I need is one hug, two kisses, and my hoochie coochie girl, hoochie coochie girl. Don't need to travel five, ten, fifteen times around the world. Oh, don't need to be a big to be a happy man. For slick women, that's more than I can stand. Kisses. And my coochie, coochie girl And, and my Coochie yeah. Coochie yeah. girl And my culture, culture girl